Dünyayı Okumak programından bütün Açık Radyo arkadaşlarına, dinleyicilerine merhabalar. Ben Aytaç Timur. Açık dergi içerisinde yayınlanan Dünya Okumak her hafta salı günü tam 19.30'da başlıyor. Her programımıza bir yazar, yazarın esinlendiği bir kahraman ya da bizim için iyi güzel işler yapan insanları davet ediyoruz. Akif bugün aramızda yok. Umuyorum dersleri bitiyor. Gelecek haftanın itibaren aramıza dönecek. Ama kim var yanımızda? Bilim ve Gelecek kitaplığından bir ilk romanı yayınlanan Ogan Güner. Hoş geldiniz Ogan Bey. Hoş bulduk. Kitabımızın adı Hercümerç. Şimdi Hercümerç diye kitabı görünce ben tabii hemen girdim baktım. Ne demek Hercümerç? Benim bildiğim bir sözcük değildi. Allak bullak, alt üst, karma karışık, dağınık. Evet. Ya dedim ki bir roman için çok güzel bir isim. <gülüyor> ve romanın isminin hemen üzerinde şöyle bir avize var. Ee, siyahların üzerinde beyaz bir avize. Tabii romanın adı ilgi çekici. Çünkü roman aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında bir ileri gidişler dönüşlerle 20 yıllık bir süreyi kapsayan bir dönemde Gerçekten Cümerç bir dönemde geçiyor. Belli ki ad öyle seçilmiş diye düşündüm ama yine de burada Ogan Bey'e soracağım. Ee, ama Avize'ye bir anlam veremedim. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, bir yerde okudum ki aslında aklınızdaki ilk kapakta bu değilmiş. Sanırım sonradan fikir değişti. Evet. Şimdi isimden başlayalım. Aynı zamanda da bir ilk roman için Ogan Bey bence cesur bir isim. Cümerç. Yani ben hani böyle söyleyemiyorum bile. Her Cümerç bakmam gerekiyor. Yani lütfen, lütfen bizimle paylaştırmışsınız Neden bu ismi seçtiniz ve kapak üzerine fikrinizi neden değiştirdiniz? Neden bavizeyi bu koydunuz? Buradan girelim istiyorum. Ee, peki. Yani alçak gönüllü kitap ismi nasıl olur? Onu canlandıramadım gözümde. <gülüyor> Her Cümerç kitabı da yani ilk yazmaya başladığım zamanlarda kafamda beliren bir isimdi yani sonrasında değişebilir diye e, düşünüyordum ama değişmedi. Yani ve yani, e, nihayetinde de hani e, kitapta tasvir etmeye çalıştığım e, atmosferi yansıtırdı e, düşünür müsün de dediğiniz gibi hani allak bullak, kaotik, darmadağınık e, biraz hikayenin e, getirdiği e, atmosfer böyleydi benim kafamda canlandırdım. ...aktarmaya çalıştığımda e, oydu... ...o yüzden öyle kaldı... ...hani niye allak bullak değil de her cumart... E, ...sesini seviyorum... ...hani... Hı hı. E, ...farsçadan gelen kelimeler genelde... E, ...kulağa hoş geliyor... E, ...bir de biraz unutulmuş bir kelime... ...ama aslında evet, çok da evet. gündelik... ...eskiden kullanılan bir... E, ...kelimeydi... ...hani ben bile... Hani, ...çok yaşlı olmamama rağmen hatırlıyorum... Ya, biraz bu kelimeleri de biraz dolaşımda tutmanın faydası var gibi geliyor. <gülüyor> şimdi ama daha bir... çok sesle ilgili sesiyle ilgili. Şey, avizeyi neden seçtin sen? Ya, aslında o da bir avize olsun diye çıkmadı ya, ortaya. <gülüyor> ya, ya, kitap kapağını bir arkadaşım yaptı ya, Reha yani ya, ya, onunla işte bir sürü şey ya, çalışırken. Dediğiniz gibi hani başlangıçta başka Paul Klee'nin bir resmi vardı. Evet, hani bütün böyle hani yazım sürecinde de bana hani bir şekilde görsel olarak eşlik etmişti bu. Fakat böyle direkt bir hani e, resim koymak istemedim sonrasında. Hani başka bir şey çıksın istedim. İşte o tasarımcı arkadaşla e, çalışırken bir takım böyle hani dönemsel nesneler üzerine gitmek gibi bir fikir doğdu. Biraz aslında şey... ...direk bir anlamı var mı? Hani içinde bir avize geçiyor mu kitabın derseniz yok. O da atmosferin bir parçası olarak. Ama mesela şimdi ben kafamda baktığımda... hikaye ile kapağı çok kendi içimde özdeşleştirebiliyorum. Ama tamamen aslında bir şey... ...öyle bir çağrışım yaratsın. Ya, ben okuyunca acaba Esat Paşa'nın köşkünde mi böyle bir avize var e, dedim? İşte otur çağrışımlar yapıyor hmm. ama net bir e, hani evet orada bir e, avize var e, gibi bir şey yok. İşte o hani arkadaki e, fon biraz hani dönemsel e, bir e, tat, bir o hani duvar kağıdı eski duvar kağıdı Fonu üzerinde düştü mü düşecek mi belli olmayan bir avize aslında o. yani. <gülüyor> Şimdi bu <gülüyor> her, her gemiçten bir biraz yürüsek. Ee, örneğin Osmanlı zamanıyla ilgili bütün romanları, o zamanla ilgili yazan İhsan Oktay Anar'ın romanlarını okumak için yanında bir de Osmanlıca Türkçe sözlüğe ihtiyacınız var. Gerçekten yani ben evet. en azından okuyamıyorum. Okuyan vardır mutlaka da. Ee, sizde de dikkat ettim. Ee, kimi hala gündemde ama kimi de artık kullanmadığımız sözcükler aralara serpiştirilmiş. Yani Osmanlıca tırnak içinde diyebileceğimiz sözcükler serpiştirilmiş ama ee, anlaşılmayacak bir dil değil ee, Birkaç yerde gerçekten sözlük Gerektiriyor ee, Mesela ben her cümerçe şey yetişmedim ona bakmam gerekiyordu İçinde de bakmam gereken bir şey Kaç şey oldu Bu hani bilerek mi koyduğunuz Ben o dönemi yazıyorum bu, Bunlarda olsun diye Bilerek yaptığınız bir şey mi ee, Yoksa gerçekten üslubunuz böyle mi Akıp gidiyor ee, Çünkü ben bir yandan da Okurken e, Bu sözcüklerle karşılaşınca Zihnimde zihnimde 1918 İstanbul'un örneğin daha rahat imgeleştirdiğimi fark ettim. E o ya, temel sebebi o. Biraz hani şey hani o dönemin tadını verebilmek için. Bir de ya, şöyle bir şey hani sonuçta bizim dünyayı algılamamız dille olan bir şey. Ee, hani orada karakterlerin o dünyayı algılama biçimi ya, de ya, o kelimeler gerekiyor gibi geldi. Fakat Baştan kendime şöyle bir kural koydum. Hani kendi kulağımın aşina olmadığı bir kelime kullanmayacağım. Hani bu çünkü gereksiz bir çaba olurdu. Ne dil bilgim benim yeterli, ne yaşım yeterli. Hani tamamen öyle bir şey. Ee, o dönemin diliyle e, yazmak için. Dolayısıyla hani dediğiniz gibi hani çoğu aslında duyduğunuz zaman aşina aldığınız anlamını bildiğiniz e, kelimeler. Birkaç yerde artık o da çok gerekiyordu. işte müsabatı tamme. Yani onu ben de bilmiyordum. Hani yolda öğren, kadın erkek eşitliği. O bir kavram artık. O gün öyle kullanılıyormuş. O tür şeyler biraz o yüzden girdi. Ama onun dışında hani şey yine de yaşayan kelimelere bağlı kalmaya çalıştım. Şimdi biraz romanın içine girelim istiyorum. Romanın içinde bir gerçek kişi var. Parvus. Parvus, Evet. evet. Aslında gerçek adı da Alexander Helfand. Evet. Ee, bir Rus. Bu Çok cins bir adam. <gülüyor> cins bir adam. <gülüyor> 1910'da İstanbul'a geliyor. Biraz bunu anlatın. Bu çok tatlı bir hikaye. <gülüyor> tamam. şey. Yani biraz önceden <gülüyor> almak lazım. Hakikaten e, Parvus çok tarihte ilginç e, bir kişilik. E, evet hani e, Rus İsviçre'de iktisat eğitimi görmüş. Fakat e, hayatının büyük bir bölümünde... E, Almanya'da e, yaşamış. Ve Alman sosyal demokratları içinde e, etkin olan e, ölünceye kadar da kendini sosyalist tanımlayan e, bir adam. Alman sosyal demokratları içinde de hep böyle bir şey. Yani, e, polemikçi, ateşli e, bir adam olmuş. Daha çok Rosa Luxemburg, Klara Zetkin e, ekibinden. Ve Troçki ile çok e, çok büyük bir yakınlığı var. Hatta Troçki onun yetiştirmesi gibi. İşte bu hani sürekli devrim teorisi falan aslında hani Troçki de kendi söylüyor, Parvus'tan aldığı esinlendiği kavramlar. 1905 yılında işte Rusya'da devrim olduğunda Troçki de yanına alıyor. San Petersburg'a gidiyorlar. Sen Petersburg Sovyeti'nin başına geçiyorlar. Ondan sonra orada tutuklanıyorlar, birlikte sürgüne gidiyorlar, hapis yatıyorlar, Sibirya'dan kaçıyorlar, tekrar Avrupa'ya dönüyorlar vesaire gibi bir hayatı var. Yazdıklarıyla o dönem içinde çok sivrilen bir adam. İşte bu özellikle şeyde popüler oluyor. ...Rus-Japon savaşı, Savaşı'nı çok önceden tahmin ediyor. Sonucunu da tahmin ediyor. Ve bunun sonucunun 1905'teki devrimi öngörerek bir devrimle sonuçlanacağını da ya, söylüyor. Birinci Dünya onu, Savaşı'nı da tahmin ediyor. Evet. Değil mi? yani. Ya, yani. Evet. Ya, sosyalist çevrelerde öyle bir şöhreti var. Fakat bu işte Sibirya'dan tekrar Avrupa'ya döndükten sonra da... ...bu arada tabii parasız da bir adam... ...hani dergiler çıkarıyor... ...işte e, oradan... E, ...üç kuruş para kazanıyor vesaire... E, o ...birinci dünya savaşının... ...geldiğini görüyor... ...ve bunun da merkezinin... ...İstanbul olacağını düşünerek... ...bilerek bilinçli bir şekilde... ...beş parasız İstanbul'a geliyor... ...şimdi İstanbul... ...Parvus'un hayatında... ...ayrı bir dönem... E, ...çünkü... ...bun... E, ...burada biraz iktidarı... E, ...keşfediyor. İktidarı... ...parayı ve... Hani ...gelecek... E, ...gelecekle ilgili tasarımlarını... E, ...gerçekleştirebileceği... ...bir etkiye sahip oluyor. Geliyor ve... Hani ...çok kısa bir süre sonra... E, İttihat Terakki'nin... ...danışmanı olarak... ...çıkıyor karşımıza. E, özellikle... ...işte o dönem... hani ...Yusuf Akçuralar'ın falan çevresine giriyor... Ee, ve e, iktisat yazıları yazması isteniyor kendisinden. Şimdi bizde mesela özellikle şey tarafında. Yani iktisat tarihinde bir yeri var Parvus Efendi diye. O dönemki Osmanlı e, iktisadını ilk tahlil eden adam. E, Duyun-u Umumiye'nin ilk Hani e, iktisadi tahlilini yapan adam. Evet. İktisat tarihinde bir Sizin, yeri var. Bir de Romana nasıl geldi girdi şimdi. <gülüyor> o ilginç. Ş Komiserle <gülüyor> bir duyuyoruz ya Pavlus gelmiş İstanbul'a falan. E şimdi <gülüyor> ya, Parvus hani. Ha, müthiş ya... bir renk katıyorum roman ama söyleyeyim yani. Ha, yani Çok ya yaratıcı. Parvus aslında şey e, bir devrim ateşleyicisi. Profesyonel bir provokatör adam Yani hani e, Bolşevik devriminin de arkasında onun olduğuna dair e, birçok emare var. İşte Almanya ile yapılan anlaşma ki bunların hepsini İstanbul'da yapıyor. Yani Almanları Bolşevikleri desteklemeye e, ikna eden Parvus. E, bunu da buradaki işte Büyükelçi von Vangenheim Fangen, aracılığıyla yapıyor falan. Böyle bir adam. Ha, ben de orada dedim ki hani... 1910'da geliyor Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yakın Başladıktan hemen sonra da Tekrar Avrupa'ya gidiyor Ve hani bilindiği kadarıyla da Bir daha gelmemiş Fakat hani İstanbul Hayatındaki İstanbul'un şöyle bir tarafı var Bir tane Parvus'un Bildiğim kadarıyla Tek bir biyografisi var 600 sayfalık bir biyografi Bütün ayrıntısıyla hayatı anlatılıyor İstanbul orada 2-3 paragraftan ibaret <gülüyor> İstanbul'daki hayatıyla ilgili pek bir bilinen bir şey yok. Ee, böyle bölük pörçük bilgiler var. Ama ee, kendi yazdıklarını da yakmış galiba, değil mi kalmasın? Evet, o, yani o da söyleniyor. Mi? Evet, kendi kişisel arşivini ölmeden önce yok ediyor falan. Ee, böyle bir şey. Ben de orada bir şey yaptım. Hani, evet, 1914'te İstanbul'dan çıkıp gel gitmiş. Ama hani o mütareken ilk döneminde hani parvus. Ben gidip de orada bir devrimi ateşleyebilir miyim diye düşünmüş müdür? Bence düşünmüştür. Kalkıp gelmiş midir? Gelse ne olurdu? Dan girdi kitaba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve bizim Halit. <gülüyor> Değil mi? Baş kahramanımız. Hayri. Özür dilerim Hayri. Baş kahramanımız. Ee, şimdi bu da bu romanın başında da geçiyor. Tam bir belirsizlik anında değil mi? El yordamıyla yönünü bulmaya çalışan bir karakter. Şimdi orada zaten yani biz o tarihi bildiğimiz için buna da böyle bir girince birdenbire bir büyü başlıyor orada. Biraz bu karakter üzerine konuşmak istiyorum sizinle yani bunu nasıl düşündünüz? Sonra buradan da biraz Asudiye'ye gelelim. Evet. Valla Hayri herhalde kahramandan çok bir anti kahraman gibi. Biraz evet el yordamıyla <gülüyor> yani yapıyor. <gülüyor> ve hani şey e, bol bol da çam deviriyor aslında e, yolda. E, aslında sadece Hayri için değil. Hani belki e, kitaptaki birçok karakter için e, söz konusu bu. Hani, e, o dönemi düşündüğümüzde. Ee, bu insanlar bir e, devirden başka bir devre geçişin arasındaki insanlar. Aslında hani modernitenin doğurduğu fakat geçmişle de arasında sıkışıp kalmış e, insanlar. Biraz herhalde e, ne yaptığını bilememesi, yolda savrulması falan da bu yüzden. o e, kitaptaki e, etkisine işte bir hani... Ee, akıllı bir e, fiziki olmaktan çok zeki bir e, komiser. Bir de amiri var Ziya Bey. Ee, ve bu her cümerç içinde amiri ona bir görev veriyor. Ee, tehlikeli oluşumları takip etme görevi. Bu da bir hani emir kulu olarak bunu kabul ediyor. Fakat sonradan ikili oynamaya başlıyor bunu da çok bilinçli yapmıyor bir yandan parvusa çalışıyor bir yandan ziyabeye e, çalışıyor ve orada kendi içinde aslında başka bir yolculuğa çık çıkıyor Bu a, biraz şeyi de açıyor ya, hikayede hani şehrin yeraltına doğru ya, çekiliyor bizi de oraya doğru çekiyor ve o sırada karşımıza asside çıkıyor Evet. Şimdi ya. bir kadın kahramanımız Asude, değil mi? Ee, ben okurken düşündüm acaba Asude ile karşılaşan 2018'deki bir okur şaşırır mı? Ee, yani benim kafamda mesela işte 1918'de sevgilisini kapıda dudağından karşılayarak, öperek karşılayan bir e, kadın zor Ay acaba zor mu? İşte tam onu soracağım. Size. <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> olağan karşılar mı? Yoksa benim gibi zorlanır mı? Ee, siz de e, orada bir oyun mu oynuyorsunuz o, o, okura? Yok aslında oyun oynamıyorum orada e, şey. Ben dedim e, yazar eğleniyor herhalde şimdi bol bol gülüyordur filan. Yok e, tam tersini aslında. E, Orada hep e, hani böyle yeri geldikçe e, adını anlıyorum. Bu Zafer Toprağın Türkiye'de Kadın Hareketleri e, yanlış Söylüyor Olabilirim diye bir kitabı var. O kitabı okuduğumda ben mesela hani e, çok şaşırmış ve çok etkilenmiştim. Çünkü aslında o döneme baktığınızda bu tür güçlü karakter, kadın karakterler var zaten. Bunlar biraz bize bugünden bakınca sanki yokmuş gibi geliyor. Belki de her dönem varmış bunlar. Tabii. Yani ya, ya, o yüzden o biraz bizim geçmişe bakarken kendimize koyduğumuz bir limitasyon sanırım ya, mesela işte Suat Derviş yani ya, Asude'den ne farkı var gerçek bir hayat evet. ya, hani böyle şeyleri ya, düşününce ya, bence olabilir dedim yani eğlenmek için değil gerçekten hani <gülüyor> e, o dönemde mutlaka vardır. Yani yazılmamıştır, etmemiştir ama vardır. Bu arada Hayri'nin onun karşılayışı da çok olumlu. Değil mi? Yani sağdan soldan sen bunu bir hizaya getir filan demelerine hiç oralı değil. Aralarındaki ilişki zaten öyle evet. bir e, ilişki. Memnun yani. yani birbirlerini bu, bu... değiştirmeye çalışmadıkları e, bir ilişki var orada. Evet. 2018'de belki o şaşırtıcı gelebilir. <gülüyor> Tabii mutlu aşk var mıca. <gülüyor> Şimdi kitabın içinde Ladino var, Rumca var, Fransızca var, Rusca var. Bun, bu dillerin hepsi bizi selamlıyor kitabın içerisinde. Şimdi bu hem çok romantik geldi bana, e, hem de bir yandan gerçekçi geldi. Çünkü ben Kral Abdullah Han'ınlarını okumuştum. Kral Abdullah'ın babası siyasi sürgün olduğu için İstanbul'da yaşamak zorunda kalıyorlar. E, ve o anılarında diyor ki İstanbul e, 41 çeşit milletin sokaklarda dilini konuştuğu bir yerdi diyor anlatıyor. Bu da tabi romana taşınmış. Şimdi bununla böyle bu kadar somut karşılaşmak tabi çok bilinçli koymuşsunuz farkındayım. Ee, belki de çalıştığınız bunun için yani tebrik ediyorum bunun için de. Vallahi her dilden danışmanlarım var. <gülüyor> bu nasıl söylenir o nasıl söylenir <gülüyor> diye <gülüyor> bu doğru mu diye böyle teyit ettiğim arkadaşlarım oldu. Buralardan peki. hareketle mi koydunuz bunların yani ne düşündünüz? Ya aslında hani Ş Biraz da geriye sararsam şeyi söyleyebilirim. hani Bu kitapta belki benim için en kritik anlatmaya çalıştığım şey açısından... ...en kritik şey bir şehir tahayyülü edebilmekti. Yani bu bildiğimiz anlamda belki İstanbul değil... ...kurgusal bir İstanbul. Dolayısıyla hani... İstanbul bir, bir liman şehri bir gemici şehri bu dillerin hepsi konuşuluyor yani Fransız yaşıyor mu insanlar yani yaşıyor tabi yani hakikaten 41 çeşit dilin olduğu bir şehirden bahsediyoruz böyle turist de değil üstelik bunlar burada yaşıyor tabii tabii, yaşıyorlar yaşıyorlar <gülüyor> yani mesela ya, ya, ya, Fransızlara şey derlermiş dindon derlermiş o nereden geliyormuş? İşte bu Fransız gemiciler çok fazla didon tabirini kullanırlarmış. Oradan dindon yapmışlar. Dindon deyince Fransız anlıyorlar. Yani argosu da bol. O dönemin argosu da çok evet. zengin. Hani bugünkü argoya bakarsak o dönemki çok zengin. Daha fazla dilden besleniyor Aynen. çünkü. Aynen. Dolayısıyla onları böyle bir hani şey, baharat olarak biraz sertmek istedim. Vallahi çok başarılı Ama hani şeyi de, de istemedim. Yani hani böyle ya kitabın akışını anlamını bozacak kadar yoğun olsun da istemedim. Hatta şey diyen çok oldu. Hani niye anlamlarını dipnot koymuyorsun falan. Akışı engellemiyor çünkü hani. Hmm. Öbürü de bana romanın içine dipnot koymak yıldızlı falan biraz... Çok şey geldi, kuru geldi. Aynen size katılıyorum. Romanda dipnot gerçekten şey. Ben, ben ama biraz daha istedim. Yani bazı cümleler de örneğin bu dillerden olsaydı falan öyle istedim yani. Var sonu yok. <gülüyor> <gülüyor> e, Ogan günlerle her cümert üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Normalde programımızın olağan akışında bir müzik arası veriyorum ben. ...sizin için de Landarico şarkısını seçmiştim... Evet, ...ama çok... dinletemeyeceğim... dinletemeyeceğim. ...sohbetimiz çok güzel açtı gitti... ...vaktimiz sınırlı... Ee, ...bir son soruyla... ...yavaş Tabii. yavaş ayrılalım istiyorum... ...şimdi bir de... ...bir sürpriz daha var romanda... Spotify'da bir playlist var... <gülüyor> ...yani Ay. şimdi buna... denk geldim... ...şimdi böyle o müzikleri koyup okumak... E, ...bu ya... ...bu, bu şey, imgeleri çok güçlendiriyor... Bu nereden aklınıza geldi? Bu nasıl kurdunuz bunu? O yani ben <gülüyor> hani, sonuçta hani y, y, y, müzikle bir y, mesaim hep oldu. Yani hani y, y, geçmişte açıkladığı da program yapmıştunuz. E, yani. Evet işte hani rolde yıllarca yazdım falan filan hani <gülüyor> müzik hayatımın e, içindeydi. Bu kitapla birlikte tabii biraz daha dönüp o dönemin müziklerine falan da girdim ve bunlar bana eşlikte etti. Hani yazarken bir şeyler aradım, buldum onları bir kenara atıyordum, bir playliste atıyordum zaten. Ya, e sonunda da hani dedim ki et yani hani tamam kitap çıktı ortaya. E benim hani orada yanda dinlediğim şeyler de birikti. E bunları da bir derleyeyim açayım. Hani isteyen dinler yani hani öyle ya, illa kitapta geçen şarkılar var. Onlar da playlistte evet. var. Geçmeyen şarkılar da ya, var. Hani onları derledim öyle... Ya, Meraklısına diye. Meraklısı girip bulabilir. Evet, olabilir. takılsın diye. <gülüyor> Elinize, kalemize sağlık. Umuyorum bu ilk roman olarak kalmaz. Ee, Türkiye Edebiyatı'na yeni romanlarla, yeni eserlerle katkı vermeye devam edersiniz. Kısmet. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ee, Açık Radyo'lu arkadaşları Ogan Güner'le Hercümerç isimli romanını okuduk. Umuyorum sizde de yeteri kadar merak uyandırmayı başarmışızdır. Ben Aytaç Timur, Dünya Yokumak programımızdan. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Gelecek hafta görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Dünya Yokumak.